Popüler Kültür Envanteri Hazırlayan ve a Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner Herkese merhabalar, Popüler Kültür Envanterini dinliyorsunuz. Açık dergi içerisinde saatlerimiz yediği gösteriyor. İki hafta sonra tekrar yayındayız Nilgün Tutal'la birlikte. Ben de Kerem Yaltıner'le birlikte. <gülüyor> Merhaba. Bu hafta konumuz aslında birazcık böyle... ...nasıl desem... ...din sosyolojisine, felsefesine de dokunabilecek. Biraz böyle batılı inançlarımız... ...spiritüellik... Fallar astroloji gibi konulara değinelim dedik çünkü popüler kültürün içerisine baktığımız zaman bunlara dair birçok şeyi görebiliyoruz mesela yeni Sandman dizisi vizyona girdi 10 bölüm birden ona başladım aslında onun içinde bu bölüm güzel bir denk geldi bu şeye ama onun dışında da mesela şimdi baktığımız zaman Marvel filmlerine süper kahraman filmlerine şöyle bir şey gözlemledim. İlk başta daha fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan işte Örümcek Adam'dı, Batman'dı gibi hani süper kahramanlar filmleri çekilirken bugün baktığımızda daha hatta İskandinav mitlerine de gönderme yapan Thorlar, işte Ragnarok bilmem böyle böyle tılsınlı, gülü filmleri de görüyoruz. Hani Sandman'de girince aslında vizyona hani onun üzerinden birazcık da ee, bu mistik olayları konuşarak bugün niye hala e, bunlar varlığını sürdürüyor? Bütün bu e, 21. yüzyıldaki gelişmecilik, işte teknolojik gelişmeler, bilimdeki ilerlemelere rağmen e, biraz bunları konuşalım dedik. E, ve aslında ilk başta şöyle bir e, kebekli bir felsefeci, e, din sosyolojisi üzerine, din felsefesi üzerine çalışmış bir e, felsefeciden Charles Taylor'dan bir alıntıyla başlamak istiyorum buradan. Belki konuyu ele alabiliriz. Ee, Charles Taylor diyor ki... ...500 yıl önce atalarımızla aramızdaki en büyük farklardan birinin... E, ...onların büyülü bir dünyada yaşamaları olduğunu e, söylüyor. Ve e, bizim öyle olmadığını söylüyor bugün. En azından çok daha az büyülü bir dünyada yaşadığımızı söylüyor. E, bu noktada biraz önce dediğim gibi... hani ...artık batılı ilançlarımızdan... E, ...işte dini inançlardan... E, dini inançlarda demeyelim de hani bu batıl inançlardan e, mistik olaylardan kopmuşuz gibi bir e, buraya mesafe koymuşuz gibi bu 21. yüzyılda artık modernleşmeyle onu söylüyoruz ama e, büyüler periller tılsınlar halen daha devam ediyor muskaları adakları işte ağaç çaput bağlama gibi pratikleri gördüğümüz zaman e, ...Taylor'ın aslında dediğinin çok da doğru olmadığını bir yerde söyleyebiliriz. E, Şöyle bir aslında sorudan hani e, ilk başta sorduk zaten. Yani şu anda batıl inançlıktan, batıl inançlardan, spiritualiteden, spiritüelliklerden azade bir toplumda mı yaşıyoruz? Yani daha mı az toplumda yaşıyoruz e, Taylor'ın dediğinin e, aksine? Yani Taylor'ın dediği şu anlamda doğru. E, bir kere e, dünyayı yaratanın tanrı olmadığını bilimsel olarak e, kanıtlayan hani bilim anlayışı ya da bilimsel bir yenilik ortaya çıktığında insan artık dünyanın, dünyada tek başına ve yapı yalnız olduğunu fark etmek zorunda kaldı ki yani bir biçimde baktığımızda 19. yüzyılın tüm şairlerinde de o dünyaya bırakılmıştı ya da işte yani dünyayı bilmenin yolu da aracısı da artık sadece kendisi olan kendi başına kalmış bir insanla karşılaşıyoruz. Yani muhtemelen bunun hani felsefedeki izleri de vardır. Sanatta çok çılgınlık var, çok yalnızlık var, çok delilik var. Örneğin hmm. insan bir şekilde bilimsel buluşlarıyla özellikle de dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgilendiği ve orada bir sonuca ulaştığından itibaren evet bir gizemli dünyanın o kadar da gizemli olmadığı bir, Hı -hı. bir durumla karşılaşıyor. Ee, ama... E, ...yani... ...neyi koyuyor... ...bu işte dünyayı... da e, kendisini yapayalnız bulan insan... ...ideallerini koyuyor. İşte ne Hı -hı. bileyim ben... ...hani iyi sanatçı olmayı koyuyor... ...yardım etmeyi koyuyor... ...vesaire vesaire. Hani o, o ortaya çıkan boşluğu bir şeyle... E, doldurmanın e, yollarını arıyor ve kendi yolunu bulmanın işte bu birey olmak işte kendi kararlarını almak vesairede aslında e, bugün yaşadığımız e, uzantıları e, insanın dünyada yalnız olduğunu e, keşfetmesinin e, ama bir yandan da e, bazıları her ne kadar katı anlamda bilimci olmaya ya da artık bilimsel değil de Bilimcilik yapmaya, bilimsel olmayı bırakıp bilimcilik e, yapmaya başladığı andan itibaren de herhalde katı bir dünyalar ayrımı varmış gibi yapılıyor. Yani bir anda işte e, hakikat şeyin e, gerçek bilimsel kanıtlanabilir şey. Öte tarafta da e, bilimin olmadığını söylediği, kanıtlanamaz e, gibi bir ayrım ortaya çıkıyor. Ama bunu e, muhtemelen e, bilgi alanındakiler daha çok yapıyor. Hı hı. Öbür tarafın bilgiyle ilişkisi aslında daha nötr. Bilginin kendisinin kaçtı varsaydı şeyle, bağı çok daha çetrefilli. Dolayısıyla hani okült denilmesi, hurafe denilmesi, işte muskalardı, işte ağaca ip da belki ne işe yaradı falan diyen kısım aslında öbür taraf. Yani bilgiyle daha çok iç içe girmiş kısım. E, ama tabii orada şeyi e, de söylemek gerekiyor e, yani insan mı değişti peki yani atalarımız e, daha büyülü bir dünyada yaşıyordu e, biz hangi dünyalarda yaşıyoruz e, büyüsüz bir dünyada yaşamak mümkün mü hı. aslında bu ayrıma baktığımız zaman birazcık e, aydınlanma çağına doğru gidiyoruz gibi yani çünkü orada bir artık kopma ...başlıyor. İşte bütün bu büyüler, periler, tılsımlar anlamını yitirmeleri için bir çaba görüyoruz işte aydınlanma filozoflarına baktığımız zaman. Yani mesela işte Bacon, Descartes, bunların hani işte erken dönem modernist felsefeciler, aydınlanma filozofları onların 21. yüzyıldaki toplumdaki düşüncelerde önemli etkileri olduğunu biliyoruz ve ama baktığımız zaman mesela Newton'un da hani sihirle, simya ile ilgili işte çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hani Descartes'in da böyle okült sihirlerle ilgilendiğini, işte gayipten gördüğümüz şeylerin geleceği görünebil kıldığına dair hani şeyleri var. Yazdıkları, çizdikleri var. Yani sihir ve hani işte bilim ve dinin hani böyle birbirinden ayrıldığını düşündüğümüz nokta... ...da hani bu filozofların... E, ...olduğunu biraz görüyoruz... ...ama bu filozofların da düşüncelerinin içerisinde... ...yer aldığını görüyoruz... ...bütün bu sihir, bilim ve dinin... E, ayrım, ...ayrılma çabası içerisinde... ...aslında burada... Yani biliyorsunuz... ...hani yani Avrupa'dan... ...madem e, yola çıktık... E, ...şimdi... E, ...Burjuva'nın... ...Aristokrat'tan... ...Aristokrat ve Burjuva'nın... ...işte... E, din sınıfı dediğimiz hani kilise iktidarından ayrışması gerekiyordu. Yani çünkü herkes kendi çıkarının peşinde. Dolayısıyla seküler olan ile olmayan ayrımı bir şekilde oluşmuş oldu. Şimdi günümüzde de aynı şeyle yine karşılaşıyoruz. Yani bir kurumlar arası bir çıkar çatışması, bir politik durum söz konusu olduğunda işte Mars'ın da dediği gibi sen de biliyorsun hani bir afyonsa eğer din bunun çok değişik biçimlerde özellikle de kitle dediğimiz şeyi yönetmekte çok aracı edildiğini ve kullanıldığını biliyoruz. Ama tek tek insan diye baktığımızda acaba insan sadece akıldan mı benkuldür? <gülüyor> ya aslında Marx'ın o sözü çok yanlış anlaşılmıştır. özellikle, özellikle işte bu 70'lerde falan solcular çok fazla bunu işte dine karşı işte materyalizmi savundukları için kullan ama aslında Marx'ın orada söylemeye çalıştığı dinin gerekliliği birazcık bence. Çünkü ee, ...insanlar yani acı dolu bir dünyada yaşıyor. Özellikle işçi sınıfını düşündüğümüz zaman onlara böyle bir din gerekiyor ki... ...o bütün acıları işte Afyon'un acıları kesmesi gibi kessin e, ağrılarını, acılarını dindirsin. Hani onun için mesela ben Marx'ın orada şeyye karşı hani dine karşı olduğunu düşünerek söylemediğini düşünüyorum. Daha sanki işlevsel olarak baktığından böyle bir şey söylüyor ve... ...biraz önce söylediğimiz şeyde... Hani ...çıkar meselesine geldiğimiz zaman... ...zaten bütün bu işte... ...mistisizm, sihir, büyü... ...işte din gibi şeylere... ...işte karşı çıkılmaya... ...onun ötesine geçilmeye çalıştığımız yer... ...aslında de ...yayılmaya başlamasıyla olduğunu... Evet, ...görüyoruz. Bir yani işi kendini daha... ...en doğru olan olarak... ...ortaya çıkardığında ve bu... ...belli bir biçimde meşrulaştığında... E, bu meşruluğun e, sağladığı e, güç ve e, işte bir şey onamaya da onamama yetkisi diğer tarafı tamamen e, hayaletler dünyası olarak e, Hı -hı. tasarlıyor. Tabi burada biz de böyle çok katı bir ayrım yapmaktan biraz kaçınarak e, yani çok e, işi bilim olan e, yani fen bilimlerinden, doğa bilimlerinden söz ediyorum. Ama hani e, işte ne bileyim ben, bir tıp doktoru, cerrah ama aynı zamanda insanın ruhu olduğuna inanıyor. Yani hani e, aslında e, o kadar da e, bıçakla kesip <gülüyor> ayıracağımız kadar e, katı bir ayrım bence hayatta yok. <gülüyor> o noktada belki işte bu din dediğimiz, e, ruh dediğimiz şeylerin birazcık hani ne olduğunu, ne çağrıştırdığına göre de değişiyor. Yani hani e, Malinovski'den hani siz e, konuştuğumuzda daha doğrusu hani bana e, yıllardır okumadığım lisans bir kitabından... E, Örnekle hani şimdi Malinowski'nin din konusunda hani baktığı şey ritüellerse gibi bir şey e, diyor sanırım. Ee, yani aslında e, Malinowski bir hani antropologlar içinde saygın olmasını ve düşüncelerinin hala bence e, çağdaş antropolojinin kökenlerini ya da işte başlangıcını hep destekleyen <gülüyor> e, düşünceler olması. Yani e, dünyaya baktığında... ...batılı, rasyonel... Hı hı. E, ...bilimci... E, ...akıl... ...tek gördüğü şey... E, ...mantıksızlık... ...dolayısıyla akla sığmayan hiçbir şeyi... E, ...doğru ya da işte... ...doğru ve yanlışın dışında ya da... E, ...işte bu... E, ...gerçekten işte bir hayali olan... ...bir şey... E, ...gerçek budur ayrımlarıyla bakmamak gerektiğini e, hı hı. söyleyen sayılı antropologlardan birisi. E, çünkü aslında e, Malinoski diyor ki e, insan tabii ki akıldan bir ama aynı zamanda da duygudan iki yapılmıştır. Hı hı. E, ve özellikle de e, insanın çok iyi e, tarlayı nasıl süreceğini, hangi mevsimde süreceğini neyi nasıl yapacağını e, gerekli, hani bilgi anlamındaki şeye sahip olmasına rağmen ...yağmur yağdırma ritüeli de yapar, onun hı hı. bir tarlanın ekilmesinin bir ritüeli vardır. İşte ürünler hasat edilirken ritüelleri vardır. İnsan hep buna bir şekilde gerek duymuştur. Çünkü nedir? Yani bizim şimdi astroloji ya da işte kahve falı ya da tarotlar vesaireyle ilgilenmemizde olduğumuz olduğu gibi hiçbirimiz yarın, ertesi gün böyle karar vereceğiz çünkü falan da çıktı demiyoruz. Hı hı. Ama zihnimizin bir yerinde belki de daha duygusal olan bir yerlerde bir beklen beklediğimiz bir şey var hı hı. ya da bilmediğimiz bir şey var. Onunla aslında büyüyle ya da hani güzel bir şeyle oynar gibi oynuyoruz. Hani bunun bir daha bir aşırılaştırıldığı, yani gerçekten Buna göre yaşayan insanların olduğu zamanlarda aşır uçlara vuruyor ama orada da o akıl ve duygu dengesinden söz etmiyoruz. Nitekim aslında ritüel dediğimiz şey hı hı. ister hurafe olsun ister işte e, tabu e, olan şeylere tapınma olsun ister işte tek bir tanrıya inanmak olsun. Bunların hepsinin insanları bir arada tutma gibi bir e, işlevi İşleri. var. E, yani mist ...siptisizm... ...ya da işte bir spritüelizm... E, ...insanı... ...o rasyonel olanla birlikte... ...daha e, ikisi aslında... Birbiri, ...birbiriyle... E, ...halleştiğinde belki de... ...insan e, daha huzur bulabiliyor... E, ...yani yoksa hani... E, yani sanatı mantıklı açıklayamazsın. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> bir lafınızı keseceğim. Malinowski'nin verdiği bir örnek var aslında. Yani bu hangi adalarda hatırlamıyorum... ...Malinezya'daki bu... ...işte takım adalarda gidiyor yani... ...hatta bu katılımcı gözlemciliğin de... ...zaten hani işte ilk örneklerinden... Evet. ...falan kabul ediliyor Yani ...orada uzun süre yaşıyor. Bir de ikinci dünya... ...birinci dünya savaşının patlak vermesiyle... ...iyice orada bir tecrit hayatında... ...bütün o kabilelerle zamanını geçiriyor... ...kabilenin ismini de hatırlamıyorum ama... Tropriyant olabilir ama ben de çok e, e, ideal olmak istemiyorum. Yani yerli kabilelerle yaşıyor ve orada bir şey örneğini veriyor... ...o çok çarpıcı biraz önce dediğiniz şeye... ...bu yerliler kıyı balıkçılığı yaptıkları zaman işte kanolarıyla... ...yani hiçbir bir şeye girmeden... ...ritüele bin, falan bulaşmadan... ...biniyorlar kanallarına, gidiyorlar... ...kıyıda, sakin kıyılarda işte... ...balıkçılıklarını yapıyorlar, balıklarını toplayıp geri dönüyorlar... ...ama ne zaman iş okyanusa... ...açılmaya geldiği zaman... ...o balıkçılık öncesinde, o balık, balığa çıkmadan önce... ...bir işte toplumsal bir ayin işine giriyorlar... ...çünkü... Hı -hı. ...yani sular dalgalanmaya başladıkça... ...muhtemelen orada kayıplar olduğu bir şeyler oldu ki... ...hani insanlar Hı -hı. bu korkuya karşı... ...böyle bir ritüelle gidiliyor... ...yani o örnek... Yani aslında e, yine Malinowski'nin açıklamalarından birisi bir yerde bir şey bir e, deneyim bırakıyor. <gülüyor> o deneyim üzerinden işte ritüel dediğimiz şey ya da işte bir hayvanın e, rastlantısal olarak işte şeye toteme dönüştürülmesi e, bunların e, hepsinin insan deneyiminde bir yeri var. <Gülüyor> Tam da işte bu deneyim nedeniyle aslında bir yandan okyanus yani daha büyük, daha bilinmedik, daha uzak daha e, oraya gidecek e, cesareti bulması için gerekli zaten. <Gülüyor> yani e, hani çocukların anne babasına güvenir ya işte ben bir şey olursam gelirler bana yardım ederler. Hasta olsam ateşimi ölçerler İşte yemeğimi verirler filan gibi. E, tüm o, o hani rasyonel ...dışında... E, ...kalmaya devam eden her şeyin... ...insanı böyle bir umutlandırma... ...cesaretlendirme... E, ...bilinmezle... E, ...başa çıkma, sabretme... ...vesaire gibi e, bir takım... E, ...işlevleri var... E, ...ama tabi... E, ...yani günümüze geldiğimizde... ...biraz daha tuhaflaşıyor... E, ...çünkü hı hı. mesela hani... E, ...astrolojinin bir... E, ...bilim olarak... E, evet, ...ben de o noktaya evet, girelim diyecektim. E, i̇stersen e, sen gir ben de <gülüyor> e o, e, geleyim arkandan. Benim hassas noktam çünkü ben... E, ...biraz önce de programdan önce konuşuyorduk... ...yani bu... E, ...nasıl dedim konuşma başlatıcı... ...bir şey işlevi olduğunu düşünüyorum... ...açıkçası astrolojinin... ...yani işte... İki insan böyle yeni tanışında ya da işte konuşacak bir şeyleri olmadığı zaman ya bugün hava şöyle dün nasıldı bilmem ne olacak. İkinci konuda astroloji gibi işte bilmem ne boğa burcu olduğum için şu burcu olduğum için falan. Ben şahsen bu muhabbetler çok sıkılan ve hani bilmiyorum belki bilimci bir insan olarak ya yani onun için bu konuya girmek istedim. Ya yani şöyle bir şey var insanların özellikle yani günümüzde bu milyen yılların. Ee, astrolojiye çok fazla inandığını görüyoruz. İşte bu tarot kartları bilmem ne falan filan. Burada sizin söylediğiniz şeye e, hani istinaden şöyle bir şey var. Ee, i̇şte Boğa burcunun işte şeylerini öngörebildiğimiz için böyle böyle davranışları var. İşte o kendisini öyle açıklıyor. Ya işte böyle bir şey olacak. İşte benim burcumda şöyle hareket ediyor gibi. O bilinmez diye bilinir kıldığı bir doğrultuda bunların hani işlevi olmuyoruz. Öte yandan yine modern çağlarda baktığımız zaman hani e, modernizmde e, bu astroloji meselesinin siyasete bile girdiğini görüyoruz. Yani bu işte başkanların sadece Amerika'da değil yani Avrupa'da da başkanların mesela astrologları olduğunu biliyoruz e, ve e, yani bu bu mesele birazcık astroloji e, ya ...açıkçası bütün büyülerden bilmem neden... ...daha ayrı bir şekilde... ...bugün... ...oldukça yaygın bir şekilde... ...yani belki de günümüzün bu yıllar arasında... ...yaygın olmasının nedeni de... ...çok kaotik ve hiçbir şey öngörülemeyeceği... ...bir toplumda mı yaşıyoruz da... ...astroloji bugün hala bu kadar popüler yani? Ee, yani başlarken zaten sen kendin dedin... ...işte teknoloji alanında... ...bu kadar gelişme var... ...işte bilim alanında... Bir sürü yeni buluş var ama bir yandan da dünyanın daha kaotik anlamda bilinmeyenle çevrili olduğunu görüyoruz. Yani her dönemde bilinmeyen ya da yeni olan bir şeyler mutlaka oluyor. Bizimki bence daha korkutucu mu değil mi bilmiyorum ama hani sanal olan bir dünyada, sanal bir pazarda, sanal varlıklar, sanal para ile... Ee, ...yaşamamız gerekiyor. Mesela ben e, bu konuya hani üstünde de konuştuk vesaire Hı -hı. sanat aracılığıyla ama... E, ...yani kendi e, işte şu an 20-25 yaş arası e, etrafındaki gençlerle... ...bu konuda e, fikir ayrılığına düşüyorum ama tam da bilmediğim bir şey olduğu için... ...biraz Hı -hı. bilmek için e, okumaya çalışayım dedim. Şimdi bu bilinmezliği... Ya da işte e, geleceğin biraz böyle e, henüz ne olacağına dair e, açık net bir şeyimizin olmaması hali e, bizi tabii ki e, işte gökler, cisimler, şunlar, bunlar vesaire bir şeyle ilgilendiriyor, e, ilgili hale geliyoruz. Ama tabii ki yani bu şimdi astrolojinin ne kadar yıldız bilimi olduğunu, onun etkilerinin ne olduğunu bunu çok yakından takip eden ve inanan insanlar var. Ama beni de rahatsız etmiyor işte astroloji bilmem ne dedi işte şu, şu ay, haftalar arası şu ayın ilk 10 günü bir şey imza atmayın yani gerekli bir imza atma işi varsa onu durdurmuyorsun tabi de <gülüyor> patron istediği zaman imza ama al. yani çok büyük bir riske girecek kişiler, yani dolayısıyla hani hmm. bilinmezle karşılaştığında çok şey kaybedecek insanlar hmm. kendilerine yine okyanusu açılmak için evet. bir destek alıyorlar. Yani bu ne kadar doğru ve yanlışın ötesinde. Hani bilimciyim işte vesaire diyebilirsin bir de modern toplumda e, astrolojiden ya da işte burçlardan şundan bundan konuşulmasının bence şöyle bir nedeni var e, küçük e, yerleşim yerlerinde küçük topluluklarda insanlar birbirini tanıyordu hı hı. E, şimdi biz dışarıya salıverdiğimizde kendimizi hiçbirimizin kim olduğu ne olduğu nasıl bir insan olduğu işte nereli olduğu hiçbir bilgi yok e, yani bu e, kaosta İnsanlar birbirlerine neyle e, seni aslında bilebilirim, hı hı. sen benim hiç bilmediğim birisi değilsin, ha o mu burcun dediğinde böyle, böyle bir durum da söz hı hı. konusu. Empatik bir durum oluyorlar Yok, o bilinmeze karşı yine e, e. insanın e, refleksif olarak e, yaptığı ya da yapmaya alıştığı bir şey. E, dolayısıyla hani, e, hani beyin kanseriysen tabii ki bir e, beyin cereyanın seni... E, Ameliyat etmesini isteyebilirsin ama Hı -hı. ölüm ve yaşam arasında gidip gelen birisi için şans diye bir şey de vardır. Yani Hı -hı. Hani Hı -hı. iyi rastlantılar arayışı, Hı -hı. Hani iyi büyüler, kara büyüler vesaire. Ama, ee, pardon. Evet yani bizde mesela nazar var. Ya şunu düşünüyorum bu birazcık da şey değil mi hani işte eskiden... ...işte ne bileyim tırnak içerisinde ilkel zamanlarda işte hava olaylarını işte doğa olaylarını böyle bir şeyle açıklamak gibi aslında bir yerde aynı şey astroloji de işte yok şu gezegen şöyle bir açı yaptı bilmem ne yaptı falan... ...artık ama din adamları... ...bunu böyle kullanmıyorlar yani. yani... ...gerçi hala kullananlar var işte şu kadar... ...burası çok günahkar bir yer olduğu için... ...bu deprem oldu falan gibi açıklamaları... ...hala günümüzde duyuyoruz ama... O ...işte büyü tarafı He. ya da... E, ...işin daha karanlık ve şeytani tarafı... <gülüyor> ...yani... ...kendisi yeni bir şeye... ...daha büyük bir şeye bir güvenle gitmek yerine... E, ...bazı insanları... ...ürkütmenin, korkutmanın yolu olarak... İşte yani siz beynamaz olduğunuz için bakın hı hı. işte Tanrı size bir ceza gönderdi hı hı. yani böyle bir bakış açısı aslında dinin de şeytani kısmında yer alıyordur evet. ama o kadar zeki değiller çünkü şeytan aynı zamanda zeki de bir varlık. <gülüyor> Yani sevilmek istiyor işte baş melek olmak istiyor. Bakarsan özgür olmak bağımsız olmak istiyor falan. Evet. Hani baş kaldıran da birisi. Ondan da şeytana da çok haksızlık etmeyelim. Evet. Öbür tarafta böyle daha çok bakkal hesabıyla tutturulmuş. <gülüyor> e, ne kadar çok insanı korkutursam o kadar benim iktidarıma, işime yarar diyen. E, bence asıl oradaki e, hurafilik bence çok e, rahatsız edici. Yani insanların inançları vesaireleri ya da inanmaları üzerinden korkutarak insanların e, işte daha e, Müslüman olmasını sağlamaya yönelik bir çaba. Hı. Dolayısıyla işin içinde hani bir e, ciddi çıkar. Güç ilişkileri girdiğinde. Kitlelerin üzerinden bir güç ilişkisi durumu e, karşımızdaysa... ...yani bu tür şeylerin abuk sabuk kullanıldığını görüyoruz. Ama Malinowski'nin ya da yani diğer antropologların da dediğine göre... E, ...ilkel insan bile yani, yani e, modernliğin uğramadığı anlamda... Hı hı. E, ...yani yine batıcı bir perspektiften ilki oluyor ama... Onun için tırnak e, içerisinde dedim e, ben de. Evet, <gülüyor> yani, yani Malezyalı yerler aslında... E, Hı hı. iklimden ya da depremden şundan bundan haberdarlar. Bilimsel olarak açıklayamıyor olmaları bugünkü gibi e, orada hem bilimsel hem de duygusal bir e, bilginin olmadığı anlamına gelmez. E, yani hani o modernliğin e, katı aklı biraz da duyarlı ve duygusal bir akıl olsun tartışmalarında yapıyoruz bugün. Evet. Bu konuyu aslında yani süremizin sonuna geldik. Ee, sadece son bir şeye söylemek istiyorum. Bu sekülerizmden bahsettik hani on yayıldıkça artık genişlemeye başladıkça bu işte dinlere mistisizme karşı bir hareket olduğunu görüyoruz. Ama orada da yine aslında güç ilişkileri mevzusu var. Yani din alanını din alanı sınırlamak ve işte hani şeyde. Siyasi alanında ayrı bir şekilde sınırlamak... Yani ...o dinden arındırılmış iki farklı kompartman gibi... ...ama baktığımız zaman o din alanında... ...sonuçta yine kendi çıkar ilişkileri ağı içerisinde... ...işte seks e, ne deniliyor ona... ...tarikatlere, bilmem nilere... E, ...mezheplere ayrılıyor. E, yani evet benim nasıl yaşayacağım sorusu... ...yani toplumun <gülüyor> bütününün... ...hangi kurallara göre yaşayacağı sorusuyla karşımıza geldiğinde... ...ki işte bu böyle büyük nüfusu geniş... E, ee, insan topluluklarının sorunu, ee, bu ciddi olarak hani e, neye göre yaşayacağız e, sorusu üzerinden aslında. ...bir ayrım oluşuyor. Evet. Neye göre yaşayacağız sorusuyla bu haftada <gülüyor> bitirelim. E, i̇ki hafta sonra... E, ...ele alacağımız konu... ...Hepikresi. Bu mutluluk endüstrileri... ...yüzüne. Şu anda tam çevirisini... ...düşünemedim çünkü kitabında çevirisi yok ama... ...Eva İlluz'un... E, ...yazdığı kitap. Bugünümüzde yine... ...bugün konuştuğumuz konulara benzer... E, ...mutluluk endüstrisi, yaşam koçları... ...yoga eğitmenleri falan... E, ...ne işe yarıyor? Buna... İki hafta sonra bakacağız popüler kültür envanterinde. Açık dergidesiniz. İki hafta sonra tekrar çarşamba günü 7'de görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.